Yeah. ne Kasım Pazartesi Yıl 2015 Ay 11 Gün 334 Kasım 23 1437 Hicri Sefer 18 1431 Rumi Kasım 17 günü Tarihi 90 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir lefası asıldı. 90 yıl önce bugün 30 Kasım 1925'te yine aynı gün tekke ve zaviye tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına dair olan kanun mecliste kabul edilmişti. Büyük saatli marif takfimi. Çiğneyim, cayır cayır yanarken hayvurur gözü yaşıma Ben gecede kalırım üzülmel sen üzülmel başının heyme. Gün olur kavuşuruz derdetmedi yar bakır. Ağlama sen ağlama kanlı bezler bağlama. Bu yangın söner bir gün ağlama diyor halımda kızılmak gibi gibi döküldüm, bakır. Hey bayır hey mazlum Herkesin merhabalar 94.9 açık gazete başladı. Mikrofonda ben Can Tonbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşerli birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madru bugün ve önümüzdeki iki hafta boyunca aramızda olmayacak. Kendisi 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı takip etmek için Paris'te bulunuyor. Aynı zamanda İklim için programından program ortağı Özgecen Kara ve Açık Yeşil programından Ümit Şahin de Paris'te Zirveyi radyomuz adına takip edecek isimler arasında hem açık gazetede hem iklim içinde hem de açık yeşil programlarında aynı zamanda açık dergi programında da Paris'ten son gelişmeleri bu zirvedeki zirveye dair olan son bilgileri 2 hafta boyunca aktarmaya çalışacağız bizde. Bugün ve 2 hafta boyunca açık gazetede saat 9'a 10 kala Paris'e yani Ömer Madra'ya bağlanarak günün değerlendirmesini de alacağız. Açık gazete programı içinde aynı zamanda konuyla alakalı radyoda daha önce yayınlanmış bazı röportajları sizlere tekrar hatırlatma fırsatı da bulacağız bu vesileyle. Bugün son yarım saatte Açık gazetenin son yarım saatinde geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'u ziyaret eden Amerikalı çevreci yazar ve aktivist Terry Tempest Williams'ın programcımız Ümit Şahin ile yaptığı röportajı sizlere sunacağız. Ekümenik Patrikane ve Sutton New Hampshire Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenmişti. Teoloji, ekoloji ve söz başlıklı halk Zirvesi'nin konuşmacıları arasındaydı aynı zamanda Williams. Ee, onunla yaptığımız röportaj bugün saat 9.30'da Açık Gazete'de yayınlanacak. Evet haftanın ilk Açık Gazete'sinin ilk parçasını Ahmet Kayı'dan dinlediniz Diyarbakır türküsü. Galeano'nun Galeano bu sene itibariyle okuduğumuz Aynalar adlı kitabından pasajı bugün e, okuyamadık. Türkiye'nin ve dünyanın gidişatını etkileyen büyük ve e, ne yazık ki kanlı olayların akabinde Galeano pasajlarını okumayı geçici sürelerle erteliyoruz. Ama baktığınızda bu sene o kadar çok olay oldu ki, o kadar çok bu durumu yaşadık ki, senenin sonunda hazırladığımız özette de sizleri bu okuşun kesilmesine neden olayları da hatırlatabilme fırsatı bulacağız bu sefer Galeayana'yı okuyamayışımızın sebebi Diyarbakır Barosu Diyarbakır Barasu Başkanı Tahir Elçinin yaptığı basın açıklaması sırasında öldürülmesi, suikastta kurban gitmesi. Ama önce tarihte bugün neler olmuş ona bir bakalım. Ve açık gazeteye başlayalım. Milattan önce 3340 yılında kaydedilmiş ilk ve en erken kaydedilmiş olan güneş tutulması meydana gelmiş. 1939 yılında, milattan sonraya geçiyoruz, 1939 yılında Sovyetler Birliği güçleri Finlandiya'da sınırı geçerek birçok yeri bombalamış. Birçok Finlandiya şehrini Helsinki'de olmak üzere bombalayarak savaşa başlamışlar. 1998 senesinde ise daha yakın tarihe geldiğimizde Exxon ve Mobil adlı iki şirket 73.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla beraber ...birleşme kararı almışlar. Bu da dünyanın en büyük şirketi olmaları yolundaki ilk adım olmuş ve şu anda da dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olarak da biliniyor. Aynı zamanda bu fosil yakıt endüstrisine bağlı olan şirkette dünyanın en büyük kirlilik yaratıcısı şirket olarak da biliniyor. Evet günün tarihinden günün haberlerine dönecek olursak gündemimizi özetle, özetleyebiliriz şu şekilde... Geçtiğimiz Cumartesi günü Diyarbakır'da çıkan silahlı çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü. Çıkan olaylarda iki polis memuru da hayatını kaybetti. Bu ilk olay ana gündemimizi oluşturan ilk olay. Bugün başlayacak iklim zirvesi öncesinde Paris Cumhuriyet Meydanı'nda polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Özge Can oradaydı. Oradan aldığı ses kayıtları var. O ses kayıtlarını sizlere bugün aktarabilme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda olayla alakalı haberlere de bakabileceğiz. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gülün bu mittrları soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine tepkilerde devam ediyor. Gazetecilere özgürlük platformu Pak Medya İş Sendikası ve birçok gazeteci ve milletvekilleri Meclis bulunan bir alışveriş merkezinden Can Dündar ve Erdem Gül için destek için Erdem Gül'e destek için Cumhuriyet Gazetesi'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiği, bir protesto gösterisi gerçekleştirdi geçtiğimiz Cuma günü. Bunu da hatırlatabilme fırsatı bulacağız. Konuyla alakalı haberler de var bugün gazetelerde. Ee, Rus savaş uçakları İdlib'in Eriya ilçesinde bir pazar yerini bombaladılar. Aynı zamanda yerleşim birimi oluyor burası. Burada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 40 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Suriye'den gelen haberler bu şekilde. Rus uçağının düşürülmesi ardından da Türkiye ile Rusya arasındaki suların durulmadığına dair bazı haberler var. Rusya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ağır yaptırımlara devam ediyormuş. Putin de yeni yaptırımlara imza atmış. Ee, ve e, son olarak da Avrupa Birliği ve Türkiye zirvesi gerçekleşti. Brüksel'de mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesi karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize, vize muafiyeti gibi alışverişler konuşuluyor. Avrupa Birliği'nde yeni sayfalar açıldığından bahsediliyor ama herkes vizesiz Avrupa başlığıyla beraber duyulmuş bu haberi. Karşılığında Avrupa'daki mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesi kısmı pek derin, detaylı bir şekilde yer bulmamış gibi duruyor ilk bakışta gazetelerde. Ama hep birlikte bakacağız. Evet, e, Tahir Elçi'yle, Tahir Elçi suikastiyle başlayalım. Hatırlanacağı üzere Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dininin dört mezhebini simgeleyen 4 ayaklı minare geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri ve YDG-H militanları arasında çıkan çatışmada hasar görmüştü. PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'dan bahsediyorum. Minarenin iki ayağını isabet eden mermilerle hasar görmesi tepkiyle karşılanmıştı. Hatta bu tepkilerden bir tanesi de Diyarbakırlı tarihçi ve yazar Şeyh Diken'den gelmişti. Şehmus Diken, Diyarbakır'da kültürel bir soykırım yaşanıyor. İslam'ın dört mezhebini simgeleyen bu minalı, minarenin ayaklarına sıkılan kurşun bizim canımızı yakıyor demişti. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elç de e, bir grup avukatla birlikte Sur e, Sur'daydı. E, i̇şte e, bu zarar gören dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapıyordu ve basın açıklaması yaparken çıkan çatışmada ensesinden aldı tek kurşunla ensesinden vuruldu. Ensesinden giren tek kurşunla çatışmada vuruldu. En az 3 polis memurunda da yaralandığı haberi var. Yaralanan iki polis memurundan Ahmet Çift Aslan ve Cengiz Erdur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişler. Anadolu Ajansı muhabiri Aziz Aslan'ın da yaralananlar arasında olduğu bildirildi ilk gelen haberlerde. Konunun detaylarına girmeden önce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 Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bir başsavcı vekili, iki Cumhuriyet savcısı ve Bara Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte olay yeri incelemesi için dört ayaklı minalerin bulunduğu bölgeye gitmişler. Olayın gerçekleşmesinin ardından saat 15 sıralarında başsavcı olay yerinde yaptığı incelemede, başsavcının olay yerinde yaptığı incelemede sokak aralarından otomatik silah ve roket atarlarla atış, alış, e, saldırı gerçekleştirilmiş. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan Ölen olmadığı bilgisi var Yaralananla alakalı bir haber vardı ama Şu anda benim elimde bu detay yoktu maalesef Özür dilerim ee, Ama e, Ardından da balistik incelemede e, Bunun bulunamadığı Yani Tahir Elçi'nin Elçi isabet eden merminin e, e, Çekirdeğinin bulunamadığının Ve bütün bu şeyin e, Sırrın cinayetin sırrının Bu çekirdekte olduğuna dair de e, haberler vardı e, Hürriyet Gazetesi'nde Büyük Sır Çekirdek'te manşetiyle verilmiş bu haber Diyarbakır Barası Başkanı Tahir Elçi'yi öldüren silahın sırrı mermi çekirdeği e, sırrı olan mermi çekirdeği dün de bulunamadığı için çözülememiş cinayet sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur ilçesinde olayın hemen ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edilmişti kriminal çalışmaları PKK'la teröristler, teröristlerin saldırıları nedeniyle sağlıklı yürütülemediğini söylemiş Fevzi koyunun haberinde Hürriyet Gazetesi böyle yazmış. Ancak Tahir Elçin'in ölümüne neden olan mermi çekirdeği hala bulunamamış. Tahir Elçin'in vurulduğu yerde bulunan boş kovanlar ve ifade veren polislerin silahları balistik incelemede, incelemede olmasına rağmen e, ölüme neden olan merminin çekirdeği bulunamamış. Güvenlik sağlanınca olay yerinde arama yapılacakmış. Tahir Elçin'in yanında duran Glock marka tabancanın taksinin önünde bir polisi öldüren silah olduğu kesinleşmiş. İki gündür polisin peşinde olduğu kişi, YDG militanı olduğu söylenen kişi, Masum Gürkan'ın da o gün sura geleceği ihbar alındı ve birimlerin uyarıldığı öğrenmiş. Bu konuyla alakalı soru işaretleri de Zaman gazetesinde var. Zaman de karanlık kurşunlarla derin sorun, sorular manşetiyle çıkmış bugün. Tarihi dört ayaklı minarenin korunması için açıklama yaptıktan sonra öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi 10 binler uğurladı diyerek cenaze töreninden bahsetmiş. Şehrin göbeğinde kameraların önünde işlenen cinayet arkasında cevaplanması gereken pek çok soru bıraktı diye yazıyor. Bunları dört maddede bir araya getirmiş Aziz İstegün Diyarbakır'dan. Birincisi şu İçişleri Bakanlığı saldırıganların bir gün önce polise beyaz sorosla 150 kurşun sıkan teröristler olduğunu açıkladı. Öyleyse bu kişiler neden yakalanmadı diye sormuş. İkincisi olduğu gibi aktarıyorum. Teröristleri taşıyan taksinin Kaynar ilçesinden beri takip edildiği doğru mu? Takside terörist olduğu ihbarı alındıysa müdahale neden daha önce yapılmadı diye sormuşlar. Üçüncüsü bir televizyon programındaki açıklamasından sonra ölüm tehditleri alan elçiye neden koruma verilmedi? Onlarca polisin 65 metre koşan saldırganı etkisiz hale getireme, getirememesi normal mi? Ve son soru da şu Zaman Gazetesi'nde yayınlanan haberde Elçi daha önce çatışmada çatışma yaşanan bir yerde açıklama yapıyordu. Orada neden sadece foto film polisi vardı? Önündeki teröristi durduramayan bu polislerin terörle mücadelede, terörle mücadelenin operasyondan niye haberi yoktu diye de sormuşlar Zaman Gazetesi'nden. Bu konuyla alakalı birçok kafa karışıklığı olduğuna dair de. Ee, soru işaretleri var diğer gazetelere baktığınız zaman da. Dün cenaze töreni vardı e, ve bu cenaze töreninde birçok gazetenin e, ilk sayfasına yansımış Tahir Elçin cenaze töreni. Tahir Elçin leşi haykırdı diye duyurmuş Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetten. Leş kargaları kartallar şahinler kol geziyor demiş. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi dün Diyarbakır'da on binlerce kişi uğurladı diye yazıyor. Tahir Elçi, Diyarbakır'daki 81 il barosu başkanı, 81 ilin barosu başkanı, HDP yöneticileri, yakın arkadaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP milletvekillerinin de katıldığı törenle toprağa verildi. İnsan Hakları önündeki törende konuşan eşi Türkan Elçi, seni faili meçhuller ordusu karşılayacak, tanıtmaya ne hacet, seni bütün faili meçhuller, seni bütün ailen tanır demiş. Faile meçullerin kaldığımız senin arkadaş, faile kaldığımız senin gibi kınalı güvercinler diye soracağını söyleyen Türk analci, eşini şahinler leş kargaları kol kola geziyordu diyeceğini söylemiş. Diyarbakır'dın kanlı yalnızlığı diye de yazıyor. Şahin e, Kemal Göktaş'ın izlenimlerini vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Genet düğümü kayıp mermi çözülecek deniliyor. Aynı zamanda e, cenazeye katılan Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması vardı. E, Tahir Elçi için düzenlenen cenaze töreninde konuştu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Tahir Elçi biliyordu yatağında yastığında ölmeyeceğini biliyordu demiş. Demirtaş cinayetin tam aydınlatılacağına dairde şüphelilerinin bulunduğunu aynı şekilde belirtmiş bu yaptığı açıklamasında. Şimdi bir de onu dinleyelim. Olmayacak. Bütün özgürlük sevdalılarının geçiş yolu budur. Allah hepimize böyle bir yaşam ve böyle bir onurlu ölüm nasip etsin. <gülüyor> Önemli olan nasıl öldürüldüğümüz değil, nasıl yaşadığımızdır. Bizler her saniyemizi halkımızın değerlerini kutsallarımıza bağlılıkla geçireceğiz. Tayyareçi böyle demiş. Tayyareçi son saniyesine kadar barışı ağzından eksik etmedi. Onun mirası öncelikle budur. Bizler evet topraklarımızda çok acı gördük kan gördük. Yaşımızdan çok daha fazla süre savaşlar gördük. Her gün cenazeler kaldırdık. Mor mezarlık kapılarında büyüdük. Fakat bunu bir kader olarak kabul etmeyin. Elbet topraklarımıza barış gelecek. Bunu biliyoruz. Burada ısrarcı olacağız. Tahir son sözleri bizim de sahipleneceğimiz barış bayrağıdır. Biz savaş istemedik. Kan istemedik. Ölüm istemedik. Topraklarımızda özgürce yaşamak istedik. Aslında Ahmet Arif'in dediği gibi budur katlimize ferman. Tek suçumuz budur. Gerçekleri konuşanlara yaşamakta tanımıyorlar. Kendi öz yurdumuzda. Gerçekler yakıcıdır. Ama birlerin söylemesi gerekir. Hakikati gizleyerek hiçbir yere ulaşamayacağımızı bilenlerden diktayetçi. Bedel ödemeyi gerektirir. Koşullar ne olursa olsun özgürlük ve barışı aynı anda savunmak cesur olmayı gerektirir. Rüzgarın estiği yöne doğru değil, ilkeleri doğrultusunda her koşulda dimdik durmak bedel ödemeyi gerektirir. Tayyipçi biliyordur. Yatağında yastığında ölmeyeceğini bilenlerdendi. Her birimiz böyle çıkmadık mı yola? İşte o yoldayız. Çocuklarımız, torunlarımız yataklarında rahat uyusunlar. Öleceklerse eceliyle yataklarında rahat ölsünler diye biz canımızı ortaya koyduk. Bizi bu şekilde Korkutacaklarını, yıldıracaklarınızdan veriyorlarsa yanılıyorlar. <Gülüyor> Sevgili eşinin de belirttiği gibi, binlerce, on binlerce faili belli karşılayacak tayır Başkanımızı. Hepsi çok tanıdık birbiriyle. Hikayeleri aynı. Tıpkı vatanımız gibi... Tıpkı Kürdistan toprakları gibi acılıdır yaşam öyküleri. Her birinin yaşam öyküsü, her birinin acı tarihi topraklarımızın, halkımızın acı tarihiyle aynıdır. Ve bugün evet, seni Allah'a emanet ediyoruz. Seni halkımızın mücadelesine, sevdasına emanet ediyoruz. Çok şükür ki yüz binlerce dostumuz var. Kürdüyle, Türküyle, bak bir arada özgürlük sevdasına, demokrasiye inanan yüzbinler bugün arkandan ağıt yakıyor. Emanet bıraktığın değerlere sahip çıkan yiğit gençlerimiz var. Siyasi cinayetin tam olarak aydınlanacağından şüphemiz var. Haklı şüphemiz var. Geçmişte o kadar çok yaşandı ki topraklarımızda benzer acılar. Hiçbirinin arkasından Failler yakalanacak, adalete teslim edilecek diye içimiz rahat uğurluyamadık. Çünkü bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı. Bu devleti ele geçiren herkes devleti kendi malı mülkü gibi kullandı. Devlet hepimiz olsun diye çok uğraştık. Hepimizin adil yönetimi olsun diye, ortak yönetimi olsun diye çok uğraştık. Uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tahir'i öldüren şey devlet değil. Devletsizliktir. Evet, Selahattin Demirtaş konuşuyordu. HDP eş genel başkanı. Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçin'in cenaze töreninde. Allah'ına kurulan kürsüden konuşmuştu. elçin Neşit Türkan elçi. Ve orada şunları diyordu. Artık yurt dışına çıkış yasağın kalktı. Kıtaları, denizleri gezebilirsin. Gittiğin yerde binlerce faili meçhur karşılayacak seni. Seni bağrına basacaklar diyordu. Elçinin cenazesi Yeniköy mezarlığında da defnedilmiş. Soruşturmanın sürdüğüne dair de çeşitli haberler var. Konuyla alakalı olarak yapılan açıklamada Başbakan Davutoğlu iki ihtimalin ya suikast ya da çatışmanın ortasında kalma gibi bir durumu söz konusu olduğunu söylüyordu. Soruşturmanın devam ettiğini aynı şekilde söylüyordu. Ee, İçişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamalar da vardı. Direkt çatışmanın ortasında kaldı şeklinde yapılmıştı. ilk açıklama e, buydu. Ve e, cenaze törenine dair çeşitli izlenimler de gazeteler içerisinde bugün okunabilir. Tahir Elçin'in e, yakın arkadaşlarından CHP Genel Başkan Yelçin Sezgin Tanrıkulu'nun Kulu'nun... E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gün sonra yapılacak hükümet programı görüşmelerinde kürsüden yapacağı konuşma metnini Diyarbakır'da tek kurşunun öldürülen Tahir Elçi ile beraber hazırladığı haberi de vardı t 24'ün internet sitesinde. Yıllarca omuz omuza mücadele veren bu iki arkadaş diye tanımlanıyor bu iki isim. Bu hazırlıkları Elçi'nin öldürülmesiyle gerçekleştirememişler. Tanrıkulu genel kurulda konuşabilseydi sokağa çıkma yasaklarının ilçeleri toplama kampına nasıl çevirdiğini anlatacaktı ve şunları söyleyecekti diyerek de tam metni vermişler. Bir kısmı şöyle ilk girişinden bahsedelim ve e, de, devamını okumak isteyenler için de t24 adresini e, gösterelim. Bu metnin tamamının orada bulunacağını da söyleyelim. Şöyle diyor diyeceklerdi daha doğrusu bu ikisi. Sivil halkın üzerine saldığınız o neydi belirsiz Esedullah timleri duvar duvar hakaretler yağdırıyor sivil halka. Türksen övün değilsen itaat, itaat et yazılarını bu halk 12 Eylül'ün Diyarbakır cezaevinden çok iyi biliyor. AKP şimdi tüm bölgeyi Diyarbakır cezaevine çevirmeye çalışıyor. 1990'larda Jiden vardı, şimdi Esedullah timi var. Bu halkı size yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz, yedirmeyiz, yedirmeyiz, yedirmeyiz diye devam ediyordu bu metinde. Evet, oldukça karanlık günler başladığına dair de birçok haber ve analiz okuyabilmek mümkün. Bu konuyla alakalı gelişmeleri de yine önümüzdeki günlerde açık gazete aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim ve bu aranın, aranın ardından da Cumhuriyet Gazetesi'ne e, dair olan protesto gösterileri, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, e, yazarlarından e, yazarlarının gözaltına e, tutuklanışına dair olan protesto gösterilerine dair haberleri de aktarmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. 94.9 Açık Radyo'da benim İshahin, ben de Ömer Madra. Çok önemli bir Amerikalı çevreci aktivist ve yazar edebiyatçı Terry Tempest Williams'la yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız. 8-10 Haziran tarihlerinde Heybeliada'da Patrikhane tarafından düzenlenen ve Ecumenical Patrikhane ve Southern New Hampshire ortaklaşa, Hampshire, Hampshire Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Teoloji, Ekoloji ve Söz başlıklı bir e, konferans vardı. E, üç gün süren e, alt başlığı da çevre, edebiyat ve sanatlar üzerine bir söyleşi. Bu geçen iki sene önce ilki e, yapılmıştı. James Hansen'ın e, ve Bill McKibben'ın değil mi? Değil evet, Bill McKibben'ın da katıldığı e, bir, birinci zirve yapılmıştı. E, bu seneki e, zirvenin üç önemli konuşmacısı vardı. <gülüyor> Aslında a, üç evet. Çünkü James Bellock gelemedi. Üç önemli konuşmacısı vardı. Terry Tempest Williams, Terry Eagleton ve Rash Patel. Bu konuşmacılardan ikisiyle Terry Tempest Williams ve Rush Patel'le orada birer röportaj yapma fırsatı buldum. Şimdi onlardan birini Terry Tempest Williams'ı dinleyeceğiz. Kim Terry Tempest Williams? Kısaca belki onu söylemekte fayda var. Amerika'da oldukça tanınan aslında dünyada da çevre alanında çalışanların yakından tanıdığı bir yazar, edebiyatçı ve aktivist Terry Tempus Williams. 1955 doğumlu Yutahlı Mormon bir aileden geliyor. Mormon kültürünün içinde yetişmiş bir insan. Daha sonra şimdi röportajda da dinleyeceksiniz hikayesini zaten. Kendi aile hikayesiyle de bağlantılı bir şekilde aktivist ve yazar olmuş ve sözüyle, yazısıyla aktivizmine devam ettiğini söyleyen ee, önemli bir e, kişi, barış ödülü e, sahibi, çeşitli edebiyat ödüllerinin sahibi ve takipçisi olduğu en önemli yazarlar da herhalde Aldo Leopold, John Muir ve Rachel Carson'ı saymak lazım. Yani bu ekolden gelen, e, nasıl denir? Hani Natural History denen. Ya da işte doğa edebiyatı, doğa yazarlığı. Doğa yazarlığı Barry, doğa, Barry Wendell da belki. Evet, <gülüyor> Barry, Wendell Berry. Wendell Berry, <gülüyor> Wendell Berry. gibi. Yani doğa yazarlarının geleneğinden gelen doğayı anlatan ama aynı zamanda da bunun aktivizmini de anlatan. Zaten bu röportajda, biraz sonra dinleyeceğiniz röportajda daha çok aktivizm üzerine bir röportaj oldu. Yani nasıl bir aktivizm ve, ve siz nasıl başladınız üzerinden giden onun orada yaptığı konuşmasının ardından yaptığım için oradaki konuşmaya da çok sayıda tabii referans var. İleride belki şeyi de e, Klein Klein'la yaptığımız telefonla yaptığımız konuşmada da o da aynen bu noktayı da vurguluyordu kitabında da işte bu işte bu her şeyi değiştirir de Artık aktivizm her şeydir. Yani Hı. normal sıradan bir insanla aktivist insan ayrımı kalkıyor ve bu çok iyi bir şey diyor. Herkes girmek zorunda. Yani Terry Tempest Williams'da e, onun somut bir örneği sayılabilir belki. Evet. Şimdi Terry Tempest Williams'la yaptığımız söyleşiyi dinlemeye başlayalım. Biz üstünden e, size çevirmeye çalışacağız. Çevirisini bu arada bunun metnini hem e, İngilizce hem Türkçe metinlerini hem Açık Radyo web sitesinde hem Yeşil Gazetede e, okuyabilirsiniz. Terry Tempest Williams'la yaptığımız röportajı dinliyoruz şimdi. Let me start um, with what you said in the beginning of your speech. Konuşmanızın başında uh, söylediklerinizle başlayalım. Bir noktada. In bir noktada bundan böyle sabırlı olmamamız, var olmamız gerektiğini anladığınızı söylediniz. Biraz bundan ve bunun nasıl farkına vardığınızdan bahseder misiniz? Öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyük bir ayrıcalık. Bence gezegendeki her insan Türkiye'nin medeniyetteki rolünün farkındadır. Bu yüzden bugün sizinle konuşmak büyük bir onur. Amerikalı bir aktivist, bir çevre aktivisti olarak hangi noktada konunun sabırlı olmak değil de var olmak, hazır bulunmak olduğunu anladığımı sordunuz. Sabırlı bir kişi değil, kendini ortaya koyan bir kişi olmalıyız. Sabır insanı olmamalıyız. Sanırım bu bilgiyi ailemin ölmekte olduğunu fark ettiğimde edindim. Ailemde dokuz kadında meme kanseri vardı ve yedisi öldü. Birkaç yıl önce erkek kardeşimi de kanser yüzünden kaybettik. Ka kanser ailemin yarısını etkiledi ve asıl soru neden idi? Utah'da Nevada çölünde 1950'lerde 52'den 62'ye kadar yer üstünde ve sonra da 92'ye kadar yer altında yapılan nükleer denemeler toprağı kirletti. Bunu tıp alanındaki çoğu kişi de destekliyor. Bizim gibi rüzgarın estiği yönde yaşayanların bağışıklık sistemleri zayıfladı. Çok sayıda ölüm meydana geldi. Öyleyse neden sabırlı olalım ki? Bunun yerine sahnede olmamız gerekir ve benim için bu nükleer silahların, atom bombalarının Hiroshima ve Nagasaki yerle bir eden, ve Güney Pasifik'te de nice yıkıma yol açan bombaların yapıldığı Nevada deneme alanında sivil itaatsizlik yapmak anlamına geliyordu. O bombaların denenmesini protesto etmeliydik ve ettik de bu nedenle de tutuklandık. Bu benim için önemliydi. Ne zaman oldu bu? 1988'den 92'ye kadar. Kaç defa tutuklandım sayısını bilmiyorum. Fakat kesinlikle yalnız değildim. Amerika Birleşik Devletleri'nden yüz binlerce insan bizimle birlikteydi. Bill Clinton 1992'de. George Walker Herbert Bush karşı adaylığını koyduğunda Clinton gündemdeki meselelerden biri de buydu ve Başkan George Bush politik baskı yüzünden nükleer denemeleri durdurdu. O zamandan beri de yapılmadı. Demek ki sizi aktivist yapan kendi hikayenizdi, öyle değil mi? Evet, sanırım öyle. Çocukken tanık olduğunuz bir nükleer deneme hikayesinden de söz ettiniz. Evet, söz ettim. Öncelikle, evet ben kendi hikayem yüzünden, bedenimde taşıdığım şey yüzünden bir aktivistim. Annem yumurtalık ve meme kanserinden öldükten sonra her gece çölün ani bir ışıkla aydınlandığına dair bir kabus görüyordum. Üst üste her gece aynı rüya, aynı kabus. Annem vefat ettikten bir sene sonra babamla birlikte akşam yemeği yiyorduk ve o söyle bakalım nasılsın dedi. Ben de pek iyi değil şeklinde cevap verdim. Her gece bu kabusu, bu rüyayı çölde gece yanan o ani ışığı görüyorum. Sen onu gördün zaten dedi. Neyi gördüm dedim. Bunu bildiğini sanıyordum dedi. Sen çocukken arabayla Kaliforniya'dan eve dönüyorduk. Sen annenin kucağında oturuyordun, annen Steve e hamileydi, tarihi hatırlıyorum, Eylül'ün yedisiydi. Doğum gününden bir gün önce Las Vegas'a doğru gidiyorduk, şafağa birkaç saat vardı, bir patlama gördük. Önümüzdeki petrol tankeri patladı sandık, arabayı kenara çektik. Sana söylediğim gibi çöl zemininden altın gövdeli bir bulut yükseliyordu, bir mantar bulutu. Atom bombası denemesi yapılmıştı. İşte tam o anda içinde yaşadığımız yeri fark ettim. Amerika'nın güneybatısında radyasyon bulaşmış ineklerin hatta annelerimizin memelerinden radyasyon bulaşmış sütleri içerek büyüyen çocuklar. O kadınlar daha sonra tek memeli kadınlar kabilesinin birer üyesi oldu. Bu yüzden evet bir aktivist oldum ve bence farkına vardığımda kaybedecek hiçbir şey kalmamıştı. Ailem ölmüştü ve onların onuruna bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aktivim, aktivizm çeşitli biçimlerde olur. Be bence benim yazı yazmam aktif bir direniş ve ısrardır ve bence kendini çevreci, doğa korumacı, iklim değişikliği aktivisti sayan kimse Artık sabırlı olmak istemiyor. Hükümet liderlerinden tanınmayı talep ediyor ve bu dünyanın her yerinde oluyor bir noktada bir soruya yanıt verirken söylediğiniz şey benim için de çok önemliydi. Çünkü soru olumsuz şeylerden ziyade pozitif mesajlar vermek üzerineydi. Zira insanların bütün bu nükleer enerji ya da iklim değişikliği vesaire hakkındaki hikayelerden korktuğu söyleniyor. Fakat siz dediniz ki olumlu ile olumsuzu birbirinden ayırmamalıyız. Onu bir bütün olarak görmeliyiz. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Çünkü bu bizim için de önemli. Biz de özellikle iklim değişikliği hakkında konuşuyoruz uh, ve insanlar hep onları korkuttuğumuzu söylüyorlar. That, oh, but, uh, but Fakat sadece um, olumlu şeylerden bahsetmekte. Uh, ee, yalan söylemek. <gülüyor> evet, yalan çünkü sizin de dediğiniz gibi bu aslında bir gerçekleri söyleme meselesi. Valla beni bağışlasınlar ama pozitif mesaj istediğini söyleyenlere şunu söylemek isterim: Bize çocuk muamelesi yapmayın. Bize birer yurttaş olarak davranın. Gerçeklerle başa çıkabiliriz. Çocukları küçümsemek için söylemiyorum ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ne diyorum biliyor musunuz? Anneme kanser tanısı konduğunda doktorların bize gerçeği söylemesini istedik. Gerçeklerle başa çıkabilirsin ve olacaklara hazırlanabilirsin. Hmm. Günlerin sayıldır ve bunlar kıymetli günlerdir. Onları nasıl geçireceğin konusunda gerekeni yaparsın. Ama derlerse ki, "Aa, yok. O sadece birazcık hasta. O zaman belki hayatını başka türlü düzene koyarsın ve bunun hiç kimseye faydası yoktur. Kesinlikle bize de olmazdı." Yani kuraklık, savaş, iklim değişikliği, göç, göç ve yerlerinden, yurtlarından edilmiş insanlar gibi önemli konuları düşündüğümüzde tüm bu birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili sorunlar hakkında bence sahici olmalıyız. Gerçeği söylemek zorundayız. Olgular hakkında dürüst olmalıyız. Fakat daha da önemlisi yüreğimizden gelerek konuşmalıyız. Benim gördüğüm bu, bu sen de görüyor musun? Ben bu şekilde hissediyorum. Sen de bu şekilde hissediyor musun? O zaman bir siyasetçi, bilim insanı, ilahiyatçı ya da yazar olarak değil de bir insan olarak konuşmaya başlarız. Söyle bana Ümit, iklim değişikliği hakkında ne hissediyorsun? Türkiye'de nasıl değişimler yaşanıyor? Ben de sana kuraklığın Kaliforniya'da nasıl göründüğünü anlatayım. O zaman gerçek, yaratıcı, dürüst bir sohbet içindeyiz demektir. Birbirimize karşı dürüst olduğumuzda, özgün hikayeler anlattığımızda eyleme geçeriz. Sonra empati gelişir ve bir işe yaramak isteriz. Ve ancak bu şekilde değiştirebiliriz değil mi? Doğru, dönüşümü başlatan budur. Çünkü sanırım biz sadece toz pembe mesajlarla ya da daha yenir, yutulur ya da daha pozitif şeylerle ilgileniyoruz. Böyle yaparsak bence herkes kaybeder. Manipüle ediliriz, dönüşüme uğramayız. Ben dönüşümle ilgileniyorum ve aralarında büyük bir fark var özellikle iklim değişikliğinden iklim, iklim değişikliğinden bahsederken oil, petrolden kaya gazından kömür endüstrisinden şirketlerden ve bütün o yalanlardan bahsediyoruz. Çünkü insanlar onların umurlarında değil. Bizler gözden çıkarılabiliriz. Toprak gözden çıkarılabilir. Halk gözden çıkarılabilir. Sadece birkaç kişi zenginleşsin yeter. Evet, bu yüzden demokrasiyle kapitalizmi birbirine karıştırdığımızı söylediniz. Evet. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Topluma ne tür mesajlar verebiliriz? Çünkü kapitalizm vesaire gibi büyük lafları insanların dinlemesini sağlamak da kolay değil. Sanırım senin varmak istediğin nokta soyutlama. Soyutlamalar insanları harekete geçirmiyor. Hepimiz o lafları duyunca böyle gözlerimizi deviririz değil mi? Bence işte bu yüzden taban örgütlenmeleri önemlidir. Bence sayılar da önemlidir. Amerika'da da önemlidirler, her demokraside önemlidirler ve bence sivil itaatsizlik de önemlidir. Bunu birleşik Devletle, Amerika Birleşik Devletleri'nden söyleyebilirim <gülüyor> çünkü, hayır aslında şunu da söylemek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar öldürülüyor. Sözde demokrasiyiz ama Edward Snowden'in mesajını hepimiz biliyoruz. Irk meselelerinde neler olduğunu hepimiz görüyoruz ya da servet eşitsizliğini. Sadece birleşik, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dünyanın her yerinde. Artık bu dünyada neler olduğunu hemen öğreniyoruz. Sayılar evet, önemli, sosyal medya önemli ve bence yaratıcı eylemler, eylemler de önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim adaleti hareketinde eylemler, the... yürüyüşler, the... protestolar, the... petrolle the... gerçek yüzleşmeler gibi pek çok şey yapıldığını görüyoruz. Actions, marches, protests, um, real BP'nin reklam kampanyası bizi etkilemedi. Çünkü petrol sızıntısından 5 yıl sonra Körfez kıyısındaki insanların hasta düştüğünü biliyoruz. Bize o petrolü temizlemekten bahsettiklerinde etkilenmiyoruz. Çünkü kuşların eskiden olduğu gibi çoğalamadıklarını görüyoruz. Ve Santa Barbara Kaliforniya'da gerçekleşen petrol sızıntısından sonra bu kıyıların nasıl korunması gerektiğini göstermek için binlerce insan el ele durarak kilometrelerce zincir oluşturuyor. Petrol şirketleri basında çıkan kötü haberlerden korkuyorlar. Çünkü bu hisselerin düşebileceği anlamına geliyor. Bence baskı yapmalı ve görmeliyiz. Yerel hareketleri birleştirmek yani. Evet doğru. Bence yerel önemlidir. Sayılar önemlidir. Yaratıcılık önemlidir. Ve bence dayanıklılık ve geleceği dikkate almak önemlidir son soruya gelmeden bir şey daha sormak istiyorum insanlara cesaret vermekten bahsettiniz çünkü insanlara gerçekleri söyleyebilirsiniz doğruları anlatabilirsiniz ama bu insanların harekete geçeceği değişmek için bir şeyler yapacağı anlamına gelmez bu yüzden insanlara ilham vermek zorundayız. Bir şekilde sizin de yaptığınız gibi bilimi anlatı ve yazıyla birleştirmeliyiz. Bu anlamda aktivistlere ne önerirsiniz? Biraz ondan, biraz bundan ve hepsinden. Mozaik gibi. Perşembe günü Ayasofya'daki mozaikleri görecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Türkiye'de mozaikler bana ilham veriyor. Her birimiz <gülüyor> bu güzel deseni yaratmak için mozaiğin bir parçasını oluşturuyoruz. Size şunu söyleyebilirim. Amerika'da üniversite öğrencileri kampüslerde öğrencilere, başkanlığı, yöneticilere, başkanlarına aktif olarak baskı uyguluyor. Fosil yakıtlardan yatırımların çekilmesini istiyorlar. Bu oluyor. Bunun Norveç'te de olduğunu görüyoruz. Guardian'a bakıyoruz. Bu oluyor. Protestonun bir yolu bu. Diğer yolu ise gezegende nasıl daha hafif yaşarız ve hayatımızdaki bu büyük değişimlerle nasıl yüzleşiriz? Bu daha da zor. Bu daha zor. Kendi ikiyüzlülüğümün de farkındayım. Bence en önemli şey şu. Benim yeteneğim ne? Bu mozaiyeye ben ne katabilirim? Ben yazarım. Bu yüzden yazmak benim aktivizmim. Ben hikayeler anlatıyorum. Benim geldiğim kültürde kadının ne dediğinin önemi yoktur. Oysa benim ne dediğim önemli. Benim dediğim önemliyse seninki de önemlidir. Sana bir hikaye anlatırsam sen de bana kendi hikayeni anlatırsın ve böylece birbirimizden cesaret alırız. Şunu unutmamalıyız, hepimizin kanı aynı renkte akıyor. Hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz. Elimizdeki bu güzel hayatla ne yapacağız? Ben sevdiğim şeyi korumak istiyorum. Evet, son soru. İlham aldığımız insanlara sıkça sormaya çalıştığımız bir soru bu. Çok basit ve doğrudan bir soru. Fakat canırım, sanırım cevaplaması kolay değil. Dünya nereye gidiyor? Where is the world Dünya nereye gidiyor? I think it's yet to be Bu daha belli değil sanıyorum. Bu daha belli değil sanıyorum. I um, I hope that the world is heading Umarım dünya birbirine ve dünyaya karşı daha büyük bir empati anlayışına doğru gidiyordur. Umarım dünya yeni bir Rönesans'a, yeni bir dönüşüme doğru gidiyordur. Seninle birlikte Amerika'dan Türkiye'ye böyle bir sohbet gerçekleştiriyoruz. O empatiyi bulamazsak, o eylemi bulamazsak, eylemdeki umudu bulamazsak, korkarım ki bittiğimiz yer kendi soyumuzun tükenmesi. Aralarında yaşadığımız hayvanlar, aralarında yaşadığımız bitkiler, aramızdaki yoksulların yoksulları bize geleceği gösteriyor. İkona ressamlarının azizleri parlak bir hüzünle resmettikleri gibi, ben de şimdi bir yazar olarak öyle hissediyorum. Parlak bir hüzün kederlenmeliyiz ölmekte olanın gerçek bir dünya olduğunu bilmeliyiz ve her birimiz kağıdımızı, boya fırçamızı, mikrofonumuzu ya da sınıfımızı alıp olanca doğruluk ve hevesle işimizi yapmalıyız Terry Tempest Williams, Thank you very much. Thank you. Evet, mükemmel, müthiş bir söyleşi olmuş, biraz da üzüm veriyor gerçekten. Evet. Ama çok önemli bir sada bu. Yaptığım söyleşiyi Yeşil Gazeteden Özde Çakmak çevirdi. Bu söyleşinin metnini de. Hem Açık Radyo web sitesinde hem de Yeşil Gazete'de bulabilirsiniz. Evet bu yayınladığımız söyleyişiyle beraber de bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Bugün ve önümüzdeki iki hafta boyunca Ömer Madra Açık Gazete'de olmayacak. Kendisi tekrar atlatmak gerekirse Paris'te gün içerisinde bize bağlanacak ama Açık Gazete programlarına ve Açık Dergi'de de aynı zamanda olacak. Hem kendisi hem kayıtları. Aynı zamanda ekliğim için programında da Paris'teki iklim zirvesinden gelen son sesleri ve röportajları sizinle paylaşabilme fırsatı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bugünlük açık gazete bu kadar son, son buluyor. Bir parça çalamıyoruz vaktimiz kalmadı ama önümüzdeki günlerde de aynı şekilde hem söyleşilerle hem de gün içerisinde o geçtiğimiz güne dair haberlerle ben e, Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le beraber Açık Gazete'yi açık gazete hazırlamaya ve sunmaya devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. çekeste Ali Bilge ile ekonomi politik Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Can, merhaba herkese merhaba. Evet bugün, Ömer Bey yok. Bugün evet, sizin de bildiğiniz üzere Ömer Bey yok. Kendisi Paris'te yanlış durak değildi ama yolunu bulmaya çalışıyor bu ara şimdilerde. Oh. Bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok şimdilik. Anladım. Ama genel olarak bir sıkıntı var gibi duruyor şu andaki e, bugünün haberlerine baktığımız zaman neresinden tutup neresinden başlayacağımızı bilebilmek çok zor ama Tahir Elçi suikasti galiba bütün gazetelerin manşetlerine de yansıdığı kadarıyla en önemli gündem maddesi olarak bugün karşımızda duruyor. Evet yani benim e, hatırlayabildiğim kadarıyla e, Türkiye tarihinde e, Anlayabilirim ama ilk öldürülen bara başkanı Tahir Elçi ee, ve çok e, yargı mensubu e, hukukçu e, katledildi. Yani liste zaten gazeteciler ve hukukçular e, kabarıklıdır ve aydınlar. E, ama bara başkanı olarak hatırladığım ilk e, bara başkanı e, Osmanlı'dan bugüne e, ilk öldürülen bara başkanı oluyor Tahir Elçi. Can yani yaklaşık 3 e, yıldır e, nasıl bir rejime doğru ilerlediğimizin analizini e, yapıyoruz. Pazartesi günleri bu köşede. Evet. E, ekonomi'yi bile unuttuk yani. E, bir, bir iktisat dergisi, editörü, bir iktisatçı olarak e, ekonomik e, olaylar e, geride kaldı. Ve evet, pek çok e, hafta e, planladığımız... Konuları, dosyaları ötelemek, ertelemek ve yapmamak üzere öne çıkan acil mevzuları, can alıcı konuları, kanlı konuları konuşan bir program haline geldik. İşte perşembenin gelişi Çarşamba'dan belli oluyor. Geçen haftada, ondan az önceki haftalarda, aylarda, aylarda da Türkiye'nin 2010 referandumu sonrasında 2011 genel seçimleri sonrasında gelinen aşamalarda nasıl bir rejim içerisinde itildiğimizi ve bu rejimin e, ayakta kalması için bu otokratik faşist özlemcilerinin de oluşturdukları rejimin ayakta kalması için muhalefete tahammülsüzlüğü e, ile e, buna yönelik eylemlerin arda arda gelebileceğini de söylüyorduk. Geçen hafta hükümetin kuruluşu ve başkanın seçilişi ve e, nasıl bir karanlık tablo içerisine girdiğimizi konuştuk. Hemen akabinde e, Can Dündarlardan Erdem Gül e, tutuklandılar ki bu da Cumhuriyet gazetesi tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde, bence Osmanlı tarihinde, yani Babali'den e, 1908'den alalım geriye ikinci evet. meşrutiyetten bu yana e, muhalif bir gazetenin hem genel yayın yönetmeni hem de e, başkent temsilcisi birlikte tutuklandı. Da. O da bir ilktir. İlktir yaşıyoruz yani. yani her e, zamanki zaten, gibi. Her zamanki gibi. E, şimdi e, Tahir Elçi cinayeti katliamı e, genel olarak bu siyasi cinayetlere baktığımızda karşımıza e, pek çok neden çıkar ama iki ana şey görürsünüz cinayetlerini yapanlar meclinde. Bir tanesi tavuğu yıkan adamlar vardır. Hukukçudur, aydıntıdır, gazetecidir. Bizim devlet bunları ortadan kaldırır. Mesela benim hafızamda ilk hatırladığım Türkiye'de ilk defa <gülüyor> kontrol geriyle faaliyetlerini ...inceleyen ve onun... E, ...o günkü ülkücü kuruluşlarla... ...ve partiyle temasını kuran... ...bu konuda iddianame hazırlayan... ...savcı Doğan Öz geliyor. Öz cinayeti... ...çünkü hiç elde edememiş bir konuya... E, ...dokunur. Bilmiyorduk bugünkü bilgiler yoktu... ...1978 yılıydı. 78, Öyle bir Kasım bu. Aralık olması lazım. Doğan Öz'ün ben üniversite öğrencisiydim Cenazesinde bulunmuştum. Eee... Değişik örnekler fazla uzatmak istemiyorum ama... Domanez cinayeti de faili meçhul bir cinayetti değil mi? Fail. Faili bilinir ama faili yani işte çatlılara kadar uzanan Hı -hı. zincirdir. Hatta o cinayetin sanıklarından e, caim çiftçi MHP Genel Başkanlığına adaylı olmuştur. Anladım. Yani şöyle arka plan bu 12 Eylül MHP soruşturması biliyorsun hep onlar... E, yargılandık da, aklandık derler ama zaman aşımında uğramış bir şeydir evet. davadır. E, Ranking nasıl bir tabu yıktı, Doğan Öz nasıl bir eldeyememiş bir tabuya dokundu, kontrol gerili tabutuna ve onun paramediter güçlerle olan ilişkisine, Ranking Ermeni soykırımı meselesini Türkiye'nin gündemine e, ve yani o konuyu eldeeyemeyen aydınların bağrına soktu ve dedi ki bu topraklar bizim de toprakları rant bu anlamda tavuğu yıkan adamdır. Affedilmez adamdır devletin özünde. Evet. Ee, Abdi İpekçi Abdi İpekçi aslında arka plana aydınlanmamızla rağmen o dönemki Türkiye'ye silah kaçakçılığı devlet mafya ilişkisini soruşturuyordu. Yine en son görüşmesinde yani Bunlar e, bugün şartlarda belki şey olabilir ama e, tabu konuları el attınız Anlatı yatıyor. Şimdi bölge de uzun yıllar yani 80'li 90'lı yıllarda bölgede devlet içindeki yasal olmayan gizli grupların at koşturduğuna tanık olduk. İşte bunlar silahlı yeriyle gruplarıyla özellikle kırsal kesimde çatışma halindeydiler. On binlerce insan öldü bir güvenlik görevlisi PKK'lı şimdi bu bölgede bu 80'li 90'lı 2000'li yıllarda bulunurken bölgenin güneyinde önünde şurada bu şekilde bir istikrar vardı bugün bu istikrardan söz edemiyoruz yani altta bütün dünyanın at koşturduğu bir savaş var yani bütün dünyanın asla aşağıda G20 var Türkiye'nin hemen sınırında bir G20 bölgesi bulunuyor ve bunlar silahlı G20'ler ve bölgede bir savaş yaşanıyor. Bu G20'lerin dış sınır bir Türkiye var ve bu sınır bölgesi hem G20 ülkelerin silahlarının, ordularının, hava kuvvetlerinin, uçaklarının, bombalarının yarıştığı, aynı zamanda istihbarat örgütlerinin de yarıştığı bir bölge. Evet. Bugün Türkiye'nin bu kuşakta kalan illerinde e, İkinci Dünya Savaşı e, sırasında biz bağımsız için içinde bağımsız kalmışızdır. Daha sonra okuduğumuz romanlar, belgesellerde İstanbul ve Ankara'nın nasıl bir o dönemde deyimiz, casuslar e, cenneti olduğunu anlatır. Bu bölge bütün sipariş teşkilatlarının e, bulunduğu bir bölge. E, ve Pek çok devletsizlik imkanı e, sonucunda pek çok işe de e, el asılan bu bölge. Dolayısıyla yani iç içe geçmiş gruplar bu işi şu yaptı bu etti. E, bundan Suruç'tan Ankara cinayetinden devletin haberinin olmaması mümkün mü sorusunu buna da yöneltebiliriz Ha işin içinde eğer e, devlet ve devletsizlik durumu varsa... Birileri mutlaka bunları planladıysa birileri de bunları mutlaka biliyor demektir. Dolayısıyla e, Tahir Elçi e, tabu yıkan bir insan olarak zaten e, listenin başına konmuştu. Ve nasıl bir yönetimde biz karşı karşıya kalıyoruz? Gittikçe otoriterleşen, faşistleşen bir devlet, bir gazete haberine tahammül edilemeyen bir yönetim e, ve gittikçe demokrasinin kırıntılarıyla kalan ve ortadan kalkan bir demokrasi temel hak ve özgürlüklerin olmadığı medyanın e, artık aşama aşama önce paralel yapı diye kendisinin eski ortağının ortadan kalkılması e, ve e, aşama aşama bütün muhalif unsurlara e, bugünkü bu yasal çerçevede e, bugünkü hukuki yapıda, hukuksuzlukta e, susturulmuş bir muhalefe evet. susturulmuş bir medya ve susturulmuş yani ortadan kalkmış bir yargı e, söz konusu olduğunda ki temelde de Tahir Elçi herhalde e, son yılların e, en fazla hükümette e, muhalefet eden bir bara başkanıydı. Evet. Başka bir örneği yoktu. Bu yani bir, söylediğimde bir şey sormak istiyorum yani böyle bir karanlık tablo var fakat bugün gazetelere baktığımız zaman Avrupa Birliği ile yeni fasılların açılacağına dair bazı haberler de görebilmek mümkün. Yani nasıl oluyor bu? Yani Avrupa Birliği ile açılmayan fasılların temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki antidemokratik uygulamalar değil miydi? Ya da demokratik olmayan demokrasi yani bu ilerleme sürecine dair olan herhangi bir şeyin yapılmamasıydı yeniliklerin olmaması değil miydi şimdi neler oldu da bu kadar karanlık ortamda böyle bir şeyden bahsedilebiliyor şimdi e, Türkiye 2002 ile 2001 ile 2010 arası hani, bir gün reform yaptı ve bunlar temelde ne kriterleri Avrupa Birliği kriterleriydi e, bu kriterler bugün ayakta mı yaşıyor mu Evet. Bunlar demokrasinin genişletilmesi için yapılan uygulamalar. Ve sonunda da bir referandumda kısmen Anayasa'daki 22. 22. madde demokrasi sınırları içerisinde düzenlendi. Şimdi bunlar bugün ayakta mı? Türkiye'nin 2001 ve de, 2001 arası, arası yaptığı düzenlemeler bugün ayakta mı? Hayır. Yani Türkiye Avrupa Birliği kriterlerini bugün karşılayan bir ülke mi? E, görüldüğü hayır. Görüldüğü kadarıyla hayır. O zaman yani tamamen e, ikiyüzlülüğe dayanan e, bir zirve yapıldı gene. Sen Avrupa bildiği gibi diyorsun ki ben e, dünyanın en önemli hukuk, insan merkezli, hukuk merkezli, e, küresel modelim. Bizim temel noktamız insan hak ve özgürlükleridir ve faydamız geniş demokrasidir. Bize bunlara uyarsa biz seni adırız kardeşim kriterlerimiz bunlar bunlar bunlardır. Şimdi bunlar yok. Bu, böyle bir kriterle karşı karşıya değil. Adamın adımını attığı gün Tahir öldürülüyor, öldürülüyor. bir gün öncesinde Can Dündar'la Erdem Gülki gazeteci tutuklanıyor ve ülkede tipik atmasından, işte Facebook'ta bilmem ne koymasından vesaire susturulmuş bir basın var. Sayısız sivilcide gazeteci var. Ee, yani bugün Cumhuriyeti'e eee ziyarete gittim hem basın stüdyosuna, Ankara oksine. E, yani oturduk arkadaşlarla işte e, birlikte e, hem durum değerlendirmesi hem de e, bilgi alıyoruz. Eee ben sayısını Evet, hesaplayamıyoruz yani. Evet. Bu derecede fazla. Şimdi deyse, Avrupa Birliği 200'lü bir durum yani. Merkel Sarkozy ile başlayan Ki bugünlere gelmede Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlaması, Türkiye dışlandığı dışlandı ölçüde Türkiye e, başka arayışlar içerisinde bulundu e, ve e, yani bugün Türkiye'nin geldiği noktadan e, Merkel, e, Fransa ve Almanya siyasetinin Avrupa Birliği siyasetinin büyük payı var. Bugün niye Türkiye'nin Türkiye'ye ihtiyacı var? Diyor ki kardeşim şu göç meselesini hallet, al sana para. Tamam. Demokrasinin kötüye gitmiş. Kriterleri karşılamışsın, karşılaşmamışsın. En azından Merkez Avrupa bunu önemseniyor. Sen diyor yeter ki sırtından bu yükü al, bana bulaştırma, sen hallet. Ben e, istemiyorum. Onun için Türkiye ile yeniden bir, e, Vars yapılıyor ama Bu Vars böyle gerçek bir, bir İşte fasıllar açılacakmış e, Yeniden e, Canlamayacakmış e, Yani Şu farkında tabi Erdoğan e, yani Şu anda göçmen meselesi nedeniyle Ki içeride bile ona Seçim kazandırması etken unsurlardan Biridir e, Türkiye'ye ihtiyacı var Avrupa Birliği e, Türkiye'nin yönü ne Nerede? Gönsüz bir Türkiye'den söz ediyoruz. Yani bir yıl önce Şangay Beşlisi'ni bilmeden Şangay Beşisini aldım. Bizim yerimiz sizin yanınızdır. Rusya, Çin, İran vesaire diyen bir Erdoğan var. Yani Ortadoğu politikasına baktığımızda hem İslam ülkeleriyle hem bölgedeki ülkelerle papaz olmuş bir Türkiye. Avrupa Birliği'nden dışlanmış. Birleşik Devletler NATO ülkeleriyle arasında pek çok sorunu yaşayarak bugünlere gelmiş. Gönlü ne bu ülkenin? Ne düz? Naki Gerçekten problemli bir alan. Türkiye'nin de şu anda işte Avrupa Birliği'ne yanaşmak, Avrupa Birliği'ne sürekli bir ilişkilerde olmak içeride diktatörlükler Zararı yok. Sen benim göçmen meselemi hallet. E, önemli olan o. Biz seninle işte ayakta e, kopmuş bir ilişkiyi yeniden ayağa kaldıralım. Farslılarla oyalanalım. Zaten bir Avrupa Birliği bakanlığınız var. Onun ne işte uğraşır bilinmez. Ve Türkiye'ye böyle bir ilişki biçildi. Bundan Türkiye'de yararlanıyor. İşte ben Avrupa Birliği'ye geliştiren İngiltere'den bir ülkeyim. Bir Avrupa ülkesiyim falan demiş Davutoğlu. Evet, evet o şattay şöyle diyordu. Eminim ki %49,5 oy almış bir başbakan olarak... Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üye kabul etmesi isteğini Türk halkını ikna edebilirim diye konuşmuş. Benim aklıma da şey geldi. Woody Allen'ın Annie Hall filmi vardır. Belki izlemişsinizdir. Orada açılı sahnesinde benim gibi birini kabul edecek olan bir kulübe üye olmak istemem diye başlıyor film. <gülüyor> Burada da aynı durum söz konusu olabilir. Türkiye'yi kabul edebilecek bir Avrupa Birliği'ne üye olmak sorusu insanların kafasını karıştırabilir biraz da. Yani. Avrupa Birliği gerçekten büyük bir sancı yaşıyor kendi içinde de. Ee, ama hata şudur. Yani e, Türkiye'nin e, Avrupa'nın içerisine dahil edilmesi e, Avrupa'nın gerçek e, Avrupa Birliği Birliği düşüncesini savunanlar ve gerçek Avrupa tarzitesini savunanlar açısından çok önem arz etti. Bu 80'li 90'lı yıllarda e, Avrupa düşüncesinin gelişiminde Türkiye'den Geçmişte bir Osmanlı e, kültürünün Avrupa'nın göbeğine kadar uzanması e, öne sürerek onu, onu ortaya koyarak pek çok fikir insanının e, siyasetin önüne getirdiği konular vardı. Maalesef e, Merkel ve Sarkozy iktidarıyla Avrupa bildiği e, kendisini vurdu Türkiye'yi dışlamakla. Evet Türkiye'nin dışlanması da içeride e, rejimin e, Dindarlaşmasına, daha fazla dindarlaşmasına ve e, otoriterleşmesine katkıda bulunan etmenlerden biri oldu. Ve bugün kıvranıyor. Diyor ki e, işte Türkiye'nin sınırlarının içerisinde kalsın ortalığının e, uzantıları, sorunları. Bana yansımasın. Türkiye'de orada göçmen bekçiliği yapsın. Biz de önüne birkaç milyar avro atarız. Sorunu bu şekilde ellisin. Benim duvarlarıma getirmesin. Biraz biz burada Avrupa Birliği kapısında dersimiz deriz. İşte vize, vize, bunlar gerçekten e, minnetçiye kapılıyor. Ay vize kaldırılıyormuş. Evet. Bunun arkasında ne kadar bir şart olduğunu vurgulamamız lazım. Nasıl bir kolaylık sağlayacak vizenin kaldırılması? Yani bütün gazetelerde bu böyle büyük bir şey olarak adlandırılıyor. Gelişme, müjde olarak nitelendiriliyor ama... Yani ne manaya gelecek şu anda vizelerin kaldırılması Avrupa Birliği ile beraber? Yani o da kırılgan bir süreçti mi? Mesela Rusya ile kaldırdık, ertis gün işte, yani bu olayların uçan düşürülmesine ertis yani, günü o da kalktı ortadan. Bu, bu, bu bizimin kalkması şartları var. adam işte diğer 28 ülkenin e, itiraz etmemesi gerekiyor. İkincisi kabul et Türkiye'de şunu kabul edecek. Yani adam oraya yerleş, e, o göçmeni, o yani gitti adam oraya yerleşmeye çalışıyor. Kabul etmedi e, göçmenleri. Kabul etme hakkını gid gönderebilirim. Onu kabul etsen. Ben sana bize uygularım diyor. sonra kafir eder bu tarafa gönderecek ve sen onu kabul etmek zorundasın. Evet. Kamplar evet. açılacak yani. Aa, tabii canım kamplar açılacak yani. Onun için e, yani büyük bir, bir yalan, ikiyüzlülük, sahtekarlık var açıkçası. Hem Avrupa Birliği tarafında. Yani ülkede demokrasi batmış, demokrasinin şarikasını e, önümüze menü olarak sunan Avrupa Birliği bundan söz etmiyor. Söz eden var mı bir şeyde bildiride, ortak bildiri neyse evet. e, Birkaç tane e, bürokratın ya da e, parlamenterin dışında Türkiye bizim kriterlerimizi karşılamıyor. Normal şartlarda Türkiye'nin e, Bara Başkanı'nın öldürüldüğü, e, iki gazetecinin bir anda tutuklandığı bir ülkenin askıya alınması lazım. Evet. Demokratik kriterliğini yerine, yerine getirmiyor. Dolayısıyla birlik... E, Tamamen şu anda Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için göçmen e, mülteciler meselesinde bunu böyle e, şey yapıyor ortaya koyuyor. E, Ama yani bir de Avrupa Birliği ülkelerinden, birliğin ülkelerinden de bahsetmek gerekirse Fransa bu Paris'teki saldırının ardından insan hakları sözleşmesinin bazı maddelerini askıya aldığını bildirdi mesela. Yani o ülkelerdeki durumda... Yani Türkiye ile karşılaştırmak peki doğru olmayabilir ama oradaki durumlarda hiç iç açıcı gibi gözükmüyor. Bu Belçika'nın sokaklarında tanklar dolaşıyordu. Evet, Paris'teki barışçıl gösterilere gaz bombalarıyla, ses bombalarıyla saldırılıyordu. İnsanlar ablukaya alınıyordu. Herhangi bir eyleme daha girişmemiş olan aktivistler, çevreci aktivistler, aşırı çevreciler olarak nitelendirilip doğrudan gözaltına alınıyor ve ev hapsine e, mahkum ediliyordu. Bunun gibi olaylar var bu bildiğin ülkelerinde de bir diğer taraftan bakıldığı zaman. Dinlemeler, birbirlerini gözetlemeler ve yapılan saldırılar, e, dış ülkelere yapılan saldırıları hiç bahsetmiyorum tabii ki. Yani o ülkelerdeki durum da pek bir iç açıcı gibi durmuyor. Elbette yani demin de söyledim yani Avrupa Birliği kendi kriterlerini e, hiç sayıyor ve yani gerçekten birlik bir kriz e, yaşıyor her anlamda e, büyük bir kriz e, dönemi. E, ve de yani 2001 krizinden 2001-2 e, e, kuleler sonrasında yaşanan e, ve hatırlarsın İspanya'da bir e, tren bombalanması. Tren bombalardası, evet. İngiltere'de metroda bir o şey. İşte o zaman şarbon vesaire. Olağanüstü önlemler getirilmişti. Bunlarda işte birinde şey vardı yani şüphelendiğini vur. Ee, Makul şüpheli. Evet. İngiltere'de. Ki vurulanlar da oldu. De, oldu nitekim. Yani masum insanlar da öldürüldü. Yani topluca dünyanın duruma teşhis koymadan ne kadar geciktiğini... Ee, ve e, Orta Doğu bataklığının yol açtığı e, soruna yaklaşımı da demokrasi içe sayarak e, ortaya koyduğu ve topluca da açıkça söylemek gerekirse e, sağa muhafazakarlığa milliyetçiye, şövenizme e, hatta üç kadar uzanan bir e, savrulmanın söz konusu olduğunu e, topyekün söylemek mümkün. E, bu Paris iklim zirvesini de kendisinin daha iklimden e, gösterdi. Ee, Avrupa'nın başkenti Brüksel, Brükselin hali belli. Evet. Ee, bir kaşık kadar ülkede e, yaşananlar ortada. Ee, Avrupa'nın e, göz bebeği Paris e, ortada e, ve dünya hali Türkiye halinden çok e, farklı değil desek evet. Türkiye'nin içerisinde katliamlar e, ve her an beklediğimiz e, hukuksuzluklar. E, ...ortada bir karanlık bir duruma el hem iklim e, kriterleri açısından hem demokrasi kriterleri açısından e, yarışıyor e, ve karanlık bir durumda olduğumuz aşikar. Evet benim açık yani. gazetede şakayla da olsa yaptığım bir iddia var. Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmasın Avrupa Birliği Türkiye'ye üye olsun diyorum ben sık sık. <gülüyor> yani bu durumda bu gidişatta da böyle olacak gibi duruyor yani Avrupa'nın, dünya genelinin Türkiye'leşmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Belki önümüzdeki umarım, günlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarak biz de anlayabiliriz neler olacak? Umarım e, olmasın. E, olmasın. E, çünkü e, gerçekten e, Türkiye tarihinin e, çok zor bir dönemi. Yani biz darbelerin e, yarattığı otoriter ortamları biliyoruz. Evet. Çatışmalı Dönemleri biliyoruz, yani nasıl 70'li yıllar e, bir grup varerisi şehir kentlerde bir iç savaş. Evet Kırda Kürt e, gerillalarıyla devlet arasındaki savaş, bunları biliyoruz. E, her ikisinde de parlamentolar ayakta ve işlensel çalışıyor. Ha. Başka güçler o parlamentoların belirli alanlarda sınırdı diyordu, kısıtıyordu. kısıtlıyordu. O da silahlı kuvvetler. Evet. Askeri vesayetti. Ama e, evet yine gazetecileri öldürülüyordu. Evet yine hukukçular katlediliyordu. Bunlar söz konusu ama bugün seçilmiş bir otoriterlik karşı karşıyayız. Otoriterliğin bu biçimini Yenilerde yaşıyoruz. O zaman ne gerekiyor? E, geçen haftalarda da söylüyorum. Filtrelenmiş, kısıtlanmış parlamenterizm ve parlamenterlik. O zaman bunu genişletmek için demokrasi adına hareket eden bütün güç ve grupların ve siyasal oluşumların yaratıcı siyasetine ihtiyacımız var. Evet. Bu siyaset ortaya konmadıkça bak e, ilerleme bu Kaydedilemez demokrasi adına. Ve bunu doğru analiz edilmedikçe bugün baktığımızda ana muhalefetin genel başkanı neden dün Tahir Elçi'nin cenazesinde değil neden Kürtlerden ki elçi hem Sezgin'e hem Tanrık'unla hem de Demiz Taş'a yakın bir isimdi. Bu anlamda bir sembol bir e, hukukçuydu. Burada ana muhalefet Sezgin'le Tanrı ile temsil edildi sadece. Ve adeta sevindiler PKK bir siyasi terör örgütlidir, siyasi tarafı vardır diyen adamın katledilmesinden. Dolayısıyla mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt siyasetiyle yakınlaşmasından geçer. Bunu idraka müdürük olamadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi hem kendisi e, pasifize olur hem Kürt siyasetini e, yalnız bırakır. Bugün bu tüm demokrasiden yana güçlerin e, bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Bu bir araya gelmediği ölçüde saray alanını genişletir. Hem Rus uçağının düşürülmesi e, içeride Erdoğan'a yarayan bir hale getirilir. E, göreceksin yani one minute gibi içeride karşılık buluyor bu uçağın düşürülmesi. insanlara öteye veriye bakmıyor. Dolayısıyla Suriye'de batağa girmesi içerideki algıyı değiştirmiyor. İçerideki algı Rus uçağını düşüren bir lider olarak. Muzaffer yaptık. bir lider. Bunun temel nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki o Kürt alerjisini, Kürt siyasetiyle yakın olma alerjisine tedavi edememesinden geliyoruz. Bakın daha sonra konuşuruz seçim analizlerinde de yani 7 Haziran seçimlerinde sonrasında işlenen hataları, bir demokrasi platformu, demokrasi cephesi sonuna kadar da söyleyeceğim yani. Evet. Çünkü anti-faşist, anti-otoriter, despotik rejimlere karşı mücadele teknikleri bellidir. Bunları bir daha beziği, eklersin 21. yüzyıl faşizmine karşı. Meydan ve sokağı kullanmayan bir CHD var. Sen niye gitmiyorsun Tahir Elçin'e? Göster kendini bir ana muhalefet lideri olarak dar sahip çık bak denediğini bırakmayan Metin oldu. neler söyledi Tahir elçi? Sahip bile çıkmadı gitmiş ve nezaketen ne kadar güçlü kabul göstermişler misafir demişler cenazeye geldi demişler Metin oldu bu sözden sonra e, nedir? aforoz etti AK Parti kadar aforoz etmişti şeyi. E, Tahir, Tahir Elçi'yi elçi. ama gitti cenazeye omuz vermiş ama onlar da ses bile çıkartmışlar. Ama neden bir ana muhalefet sadece Sezgin Tanrı kulu ile orada temsil edilir ki kardeşim? Neden sen e, ertesi gün e, meydanları... Ama derttir şu anda işte genel başkanlık yarışı vesaire. E, adayların hiçbiri yayını getiriyor. Adaylar gitsin Tahir'in cenazesine. Bütün CHP adayları, genel başkan adayları orada bulunsun. Ama hepsinde bir kültürler aşamıyorlar onu. Belki böyle olursa Star Gazetesi de katil cenazede manşetini atabilecek kadar cesur bir şekilde davranamaz Türkiye'nin ana muhalefet evet. partisi orada olduğu evet. zaman. Aynı şey Ankara katliamı sonrası olmadı mı? Evet Ali Bey. Yıkalım 1 milyon kişi oraya. Gel. Senin 11 tane 10, 15 tane yön öldürüldü. Zaman tükettik mi? Evet tükettik Ali Bey. Yani Ufak Rus... bir söyleşi gerçekleşti. Daha da söyleşini tekrarını vereceğiz. Bugün ee, Öyle mi hocam? Evet. Ee, size başarılar dilerim. E, Mer Bey e, uzunca süre ilk defa bu kadar uzun. E, sanıyorum yok. Açıklastı da. Evet. E, size başarılar. E, zor bir dönem. Eee mücadeleye devam. Çok teşekkürler Mer Bey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet Ali Bilge ile ülkenin ve dünyanın gidişatına dair ufak bir sohbet gerçekleştirebilme fırsatı bulduk. Şimdi programın başında söylediğimiz gibi son yarım saatimizde açık hastanın son yarım saatinde geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'u ziyaret eden Amerikalı çevreci yazar ve aktivist Terry Tempest Williams'ın programcımız Ümit ne yaptığı röportajı sizlere sunacağız. Açık Yeşil'de yayınlandı bu röportaj. Ekumenik Patrikhane ve Surtun e, New Hampshire Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen teoloji, ekoloji ve söz başlıklı Halki Zirvesi'nin konuşmacıları arasında bulunuyordu Williams. E, ufak bir ara verdikten sonra da bu söyleyişiyi sizlere sunacağız. Açık Gazete Müzik Evet Deep Purple'dan 69, 69 atlı parçayı dinledik. Dinlememizin sebebi de grubun e, basçısı, söz yazarı ve e, kayıt prodü prodüksiyondan sorumlu elemanlarından Roger David Glover'ın e, doğum günüydü. 1945 yılında bugün e, doğmuştu Glover. E, grubun en iyi basçısı ve söz yazarı olarak da biliniyor bu vesileyle. Ona da bir günaydın dedik. E, açık gazetede. Evet ufak bir düzeltmeyle girelim. Cuma günü bir yürüyüş düzenlendi aynı zamanda dün de bir yürüyüş düzenlendi e, gazeteciler Dündar ve Gül için e, bir e, protesto gösterisi de aynı şekilde düzenlendi e, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin binasına ulaşan grup üyeleri uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anarak da bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlar. Gazetecilere Özgürlük Platformu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasını protesto etmek için Mecidiyeköy'deki alışveriş merkezinin önünden Şişli'deki Cumhuriyet Gazetesi binasına kadar yürümüşler. Dündar ve Gül'e yapılan tutuklamaya karşı tek ses, tek yürek olan meslektaşları diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe'nin haberinde. Gerçeğin peşindeyiz teslim olmayacağız özgür basın susturulamaz demişler. Disk basın iş sendikası Türkiye gazeteciler Sendik cemiyeti Türkiye gazeteciler sendikası Türkiye e, gazeteciler federasyonu e, basın konseyi çağdaş gazeteciler derneğinin daralarında de bulunduğu 94 basın Örgütü'nü oluşturduğu e, göp üyeleriyle siyasiler dün öğle saatlerinde bir araya gelmişler ilüsche Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, olduğu Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Utku Çakıröz, Çakırözler gibi isimler de katılmış. Birçok isim var bu katılanların arasında. Gerçeğin peşindeyiz, teslim olmayacağız pankartı arkasında bir araya gelmişler. Cumhuriyet Gazetesi'ne taşıyan bir grup Gazetenin Şişli'deki binasına doğru yürüyüşe geçmiş grup zindanlar boşalsın gazetecilere özgürlük iyi çocuk değiliz kral çıplak deriz özgür basın susturulamaz kalemler kırılamaz inadına daha fazla gazetecilik yazılı dövizler ya da taşımışlar yanlarında bu protesto gösterisinde. Aynı zamanda e, Dündar ve Gülden de mektuplar vermiş Cumhuriyet'ten okurlarına diyerek 3. sayfadan bunları duyurmuşlar Can Dündar şöyle diyor gönderdiği mektupta. Sevgili meslektaşlarım, Silivri'deki ilk gecemde televizyonum yoktu. Tatsız bir karanlıkta yapayalnızdım. Ertesi gün televizyon verdiler, açtım, sizleri gördüm. Özgürlük diye haykıran sesiniz doldurdu hücremi demiş. Işığınızla aydınlandım. Yapayalnız da olsam, yürümeye kararlı olduğum bu yolda yapayalnız olmadığımı gördüm. Hücrem sizinle dolu, öylesine kalabalık ki şimdi demiş. E, bugün de sesinizi duyuyor olacağım, o ses, bu dayanışma tutsak gazeteciler dışarıya Türkiye'nin aydınına, Türkiye'yi de aydınlığa çıkaracak demiş. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum diye de bitirmiş mektubunu. Gül ise şu şekilde yazmış mektubunu dışarıdaki arkadaşlara. Hapiste ikinci günümü şu saatlere itibariyle tamamlamış durumdayım. Yani cezaevindeki hiyerarşik olarak yükselme havalarındayım. Yani mahpus olarak kıdem basıyorum. Bütün mesaimi usta bir mahpus olmaya verdiğim için siz dışarıdakilerin halini o kadar çok anlayamadığımı kabul edersiniz. Örnek vereyim. Dün akşam saatlerinde televizyonumuz gelmişti. Orada gördüm. Bizim için basın açıklaması yaparken gaz yemişsiniz. Şimdi çok üzüldüm. Desem. Bana bekara karı boşamak kolay yanıtı verir, vermeniz doğal olur. Çünkü burada gaz yok. Tutuklanmamıza ve casus olma ihtimalimize çok sevinen gazetecilerle siz uğraşacaksınız. Çünkü biz burada başka ustalık peşinde çok meşgulüz. Ama iki gündür burada beni en çok etkileyen gelişme Tahir Elçin'in öldürülmesi oldu. Üstelik gazetede Bizim tutuklanışımızı eleştiren sözlerini okuduktan sonra son dakika haberiyle gördüm başına gelenleri. Çok sarsıcı, büyük bir kayıp. Ama zaten Türkiye çok uzun zamandır kaybediyor. Belki de bu ödediğimiz bedeller bu kayıpların durdurulmasına katkı yapar diye kendimi avutmak istiyorum. Korkmayan, mutsuzluğa, kapılmayadan, mutsuzluğa kapılmadan bir araya gelip sesini yükselten ve ülkenin geleceği için iyi şeyler söyleyen tüm dostlara en içten selam ve sevgilerle demiş Erdem Gür. A1 blok 6. koğuş Silivri diye de adresi veriliyor Cumhuriyet gazetesinden. Protesto gösterileri de devam etmişti. E, vaktimiz kısıtlı. E, buradan e, isterseniz Paris'e geçelim. Paris'te Fransa'nın başkenti olan Paris'te ev sahipliği yapılacak olan ev sahibini yapacak olduğu 2015 Dünya İklim Zirvesi protesto gösterileriyle başlamış. Polis biber gazıyla müdahale etmiş çevrecilere. Daha öncesinde de çeşitli gözaltılar vardı. ...aktivistleri ev hapsine alma gibi... ...olaylara imza attı... ...Fransa'daki güvenlik güçleri... ...bilgisayarlarına el koydular... ...bugün belki Ömer Madre ile beraber... ...bu konuyu da tartışabilme fırsatı buluruz... ...çevreciler gelecek hafta düzenlenecek olan... ...yani bu hafta düzenlenecek olan... ...Dünya İklim Zirvesi öncesinde... ...Paris'teki Cumhuriyet Meydanında buluşmuşlar... ...ve... E, ...Paris'te 13 Kasım'da gerçekleştiren... ...saldırıların ardından... ...toplama ve gösteri yürüyüşü yasağına rağmen... ...düzenlenen bir eylem vardı... Bu, bu barışçıl eyleme polis biber gazı ile müdahale etti. Ee, radyomuzun programcılarından Özgecan Karada oradaydı. Onun aldığı kayıtlar var, ses kayıtları var. Kendi hem protesto gösterileri içerisinde neler olup bittiğini aktarmaya çalışıyor, hem de nereden e, bu abluka içerisinde alınmışlıktan dışarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi onun sesine kulak verelim, ardından Ömer Madde'de bağlanıp bir durum değerlendirmesi yapalım. I'm work for a Radio Station. I'm from Turkey. Do you know what is going on there? Yes, it's um, the gas, the tirgas? Yeah. But why? But. Ah, this Yeah. But why? I don't know. Evet sevgili 94.9 açık radyo dinleyicileri şu anda e, Republik Meydanı'nda tamamen hapis olmuş durumdayız. E, polis hiç bir şekilde çıkışımıza izin vermiyor. E, sürekli e, ses bombaları atılıyor. Did you see what happened? Uh, yes, the policemen sent on you, on us, uh, fumigens and bombs, bomb fumigens. Because uh, people were trying to march. Yes, yeah, um, people were trying to march. From, from that, that side? Uh, like, not, not violently though, but they just try to, to confront the policemen and, and yeah. get through, but like not violently. Yeah, it's not, it's they weren't even at the police, uh -huh. and they just threw tear gas in. It's like. yeah. And then they, they it was chaos. It's like panic. Uh, but okay, so and you guys from the uh, yeah me too. Ah. I'm from uh, Turkey. I'm from Austria, so I'm ah, also that yeah. here. Ah. Nah. So you were you in the front line? Yeah, we were just uh, we were just protesting, and then just some guys trying to try, march. trying to punch through, and they were not like There were two meters in front, and they just like fell into us. It's like not that the marching people just into the demonstrators. It's like crazy. Oh. Oh, Ay, Şu anda bir çıkış yolu bulmak için tüm uh, polis koridorlarını deniyoruz ama çıkmamıza izin vermiyor. terror in humanity do you see what happened here Libertad. <laughs> Let me give you some text, I'm from Turkey, I'm used to this. Did you see what happened? No, I don't know. Oh, don't know. I didn't see nothing. Let me give you some text. Ah, thank you. Thank you. Okay. I'm with the press, May I pass? No, thank you. <gülüyor> e, sonunda polisten basın olduğumu söyleyerek dışarıya çıkabildim. Metro istasyonları hala kapalı. Evet, Özgecan'ın Paris'teki e, protesto gösterilerinde yaşadıklarından bir parça bir ses koleji dinlettik sizlere. E, Özgecan'ı. Oteline ulaştı, bu ablukadan çıktı ama birçok kişi gözaltına alınmış. <gülüyor> Özür dilerim, gaz bombasına etkilenen birçok kişinin olduğu söyleniyor. Ee, tamamen bir olağanüstü hal e, durumu hakimmiş. E, Paris'in tam orta yerinde, La meydanında, Cumhuriyet meydanında metrolar kapalı, toplu ulaşım araçları yok. İnsanlar ablukaya alınmış ve dışarı çıkmalarına izin verilmiyordu. Özgecan'da basın kartını göstererek e, ablukadan çıkabilme yolunu seçmiş ve bu şekilde de orta, e, kendini kurtarmış ama birçok kişinin de gözaltına alındığına dair haberler de var. Bugün başlayacak iklim zirvesi bu barışçıl gösterilere yapılan bu e, gaz bombalı saldırının ardından neler konuşulacak, eylemler neler olacak bununla alakalı pek bir detay yok zaten bu gösterilerin öncesinde birçok aktivist de aynı zamanda göz, e, ilk önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı ev hapsi e, şartıyla serbest bırakıldılar Bilgisayarlarına el konuldu ama eylemlerin süreceğine dair de çeşitli e, haberler geliyordu. E, şimdi bir Ömer Madra'ya bağlanalım. E, hala e, aramaya çalışıyormuşuz. Selahattin şimdi bildirdi. E, durum böyleydi Paris'te detayları birazdan alacağız. Bugünkü diğer konu da 2016'da vizesiz Avrupa'nın mümkün olacağına dair haberlerdi. Bu konu mültecilerin geri kabuluyle beraber geri iadesiyle Avrupa'daki mültecilerin geri iadesiyle beraber okunuyor. Fakat gazetelere bakıldığınızda sadece bunun vizesiz Avrupa, vizesiz Avrupa gerçek oluyor. Brüksel'le tarihi buluşma, vizesiz Avrupa seneye. Vizesiz Avrupa, vizesiz Avrupa, vizesiz Avrupa şeklinde duyuran e, manşetler görebiliyorsunuz. Karşılığında neler alınıp neler verileceğine dair de pek fazla bir haber yok. E, gazetelerin ilk sayfalarında hiç değilse. Durum böyle. E, şimdi Ömer Madalek tekrardan bağlanmaya çalışıyor Selahattin. E, devam edeceğiz aramaya da. E, bu vizesiz Avrupa ile alakalı olarak çıkan manşetlere biraz daha belki bakabilme fırsatı buluruz beklerken. E, Türk gazetesinde Başbakan Davutoğlu Türkiye ve AB zirvesinde konuştu. Kıtanın kaderine hepimiz ortağız dedi e, şeklinde verilmiş bu haber. Avrupa halkıymışız. E, Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada bu söyleniyor. Biz bir Avrupa halkıyız. Kıtanın ortak kaderine. Türkiye elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır. Aileye olumlu katkıda bulunan bir aile mensubu olacaktır demiş. Sürecin canlanacağına dair de çeşitli vaatler var. Anlaştığımız metinde kilit konsept üyelik sürecimizin yeniden canlandırılmasıdır. Eminim ki %49.5 oy almış bir başbakan olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye üye kabul etme isteği konusunda Türk halkını ikna edebilirim demiş. Ee, Türkiye'deki halkları ikna edebilme... E, Olan bahsetmiş Başbakan Davutoğlu. Müzakerelerde de 17. fısıl açılıyormuş. Ee, Günün fotoğrafı olarak da e, Avrupa Konseyi Başkanı Tosk'la da Başbakan Davutoğlu'nun sarmaş dolaş bir fotoğrafı veriliyor. 3 milyar euro destek, euroluk destek de gelecekmiş. Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiriye göre Türk vatandaşlarına Ekim 2016 sonrasında Avrupa'ya vizesiz geçiş hakkı tanınacakmış. Ancak Türkiye'nin geri kabul anlaşmasına uygulaması şartıyla deniliyor. Bu geri kabul anlaşmasına daha detaylı olarak değinebilme fırsatı bulacağız galiba önümüzdeki günlerde dedi. Avrupa Birliği destek için ilk etapta 3 milyar euro kaynak sağlayacakmış. Müzakerelerin canlandırılması konusunda kararlılık 17. faslın açılmasına, açılmasına teyit edilmiş durumda deniliyor. Türkün bugünkü manşetinden duyurduğu haberinde benzer e, durumlar benzer yazılarda birçok gazetede var özellikle sabah e, vizesiz Avrupa gerçek oluyor diyerek bunu belirtmiş 17. falstının açılacağından bahsediliyor. Akşam gazetesi e, vizesiz Avrupa seneye diyerek bunu daha küçük bir yere ayırmış. Cinayet çözmekle meşgul galiba şu anda akşam gazetesi PKK adım adım planlamış diyerek de olayın sorumlusunu doğrudan kim olduğunu açıkladığına dair çeşitli haberler söylüyor. E, Tahir Erçel suikastinden bahsediyorum. Yeni Şafak'ta vizesiz Avrupa. E, Yeni Şafak'ta vizesiz Avrupa Ekim 2016'da denilmiş Suriye meselesi ve Rusya ile uçak krizi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. 11 yıl sonra yapılan Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde 2016'dan itibaren Türk vatandaşları vizenin kaldırılması Türk vatandaşlarına vizenin kaldırılması kararı alındı denilmiş. Star gazetesi de yine aynı şekilde cinayet çözmekle meşgulmuş. Katil cenazede diyor. Herhangi bir süreç devam ederken daha doğrusu bu tayraçı suikastine dair olan soruşturma devam ederken Katili bulduğunu söyleyen gazetelerin ikincisi Star gazetesi. Katil cenazede denilmiş. Hendekler'e Diyarbakır'ı kredisiyle almak isteyen teröristler katli ettikleri cenaze töreninde şov yaptı deniliyor. Bu gibi haberler vardı bugün gazetelerin manşetlerinde bir kısmında eşliyse. Işte Şimdi bağlanabildik galiba Ömer Madre'ye. Paris'teki son durumu ondan öğrenelim. Paris'te son tango. Hop 21 Açık Radyo, İklim Zirvesi'ni ve etrafındaki eylemleri yerinde izleyin. Alo. Alo, merhaba. Merhaba hocam, günaydın. Günaydın. ben şimdi şu anda hepimizde Aslıktan Dürkuşu İstasyonu'nda inmek üzereyim, daha kayıt Evet sesiniz çok Parçalı parçalı geliyor Anlaşılması mümkün olmayacak bir şekilde geliyor Tekrar edebilir misiniz? Ben şimdi trendeyim de Kayıt e, yastırma süperi alo, alo Alo geliyor ama evet. işte Biraz kesintili geliyor ilk günün şeyliği olsa gerek e, Trendeyim ben yine onun da etkisi ha, olabilir. vardır yani evet. Şu anda inmek üzereyim ha, Şimdi daha, daha iyi Evet şimdi daha iyi Evet, e, ve e, olağanüstü bir, bir karışıklık var aslında e, Paris'te çünkü e, Türkiye'den benzeri manzaralar var. Dün tarihinin ortalık yerinde, e, Cumhuriyet Meydanı'nda e, gaz atıldığını bütün televizyonlarda gördük gençlerin üzerine. Büyük yani Türkiye'den, İstanbul'dan manzaraları hiç anlayamadık. E, şey, eksik etmeyecek bir şekilde e, orayan da hem Türkiye'yi bilen hem de burayı bilen e, Paris'te burada e, gaz olayını ilk defa görüyorum dedi. Duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyoruz. Evet şimdi daha sağlıklı geliyor sesiniz. Evet onu yani onun bir e, cüretle şimdi polis Şeyin üzerinde insanların üzerinde. Buna rağmen de dünyanın dört bir tarafında muazzam şey vardı. Protesto gösterileri ee, Protesto gösterileri vardı. Tarihte görülmemiş bir biçimde. Sadece iki ülke farkında di. Benim görebildiğim kadarıyla islim zirvesinin islimin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu. Birisi Fransa bu pişeyi uygulayan e, ülke. ötecinde bil bakalım hangisi? Türkiye Hiç gösterin yapılamadı. Evet bildin. Evet. Pazartesi sorusunu doğru bildim. Ee, onun dışında mesela İngiltere'de 50 bin üzerinde insan ayağa kaldı Jeremy Corby İşçi lideri de konuşma yaptı filan. Ee, ve Avustralya'da 45 bin kişi sessizmeyde toplandı. Çeşitli kıtalarda müthiş gözükler vardı. En önemlisi de Beyrut'ta. Bütün Beyrut'ta. o korkunç patlamadan sonra 800 kişilik bir topluluk gene de bizim geleceğimiz İklim değişikliğini dedi. Dünyanın en kahraman gösterisi sayılabilirdi herhalde o da. Doğrusu yani ilgiyle ilginiz dedim. Şeyde bu Fransız önlemler için şey yapılan şeyde Anlat Ölümdeki. Bunları e, sonunda bunları da sallayıp şeyin üzerine atmak zorunda kaldılar polislerin. Evet. Onlar da bu ne vandallı plan dedi. İçişleri Bakanı, Başbakan'ın da hatta olanda <gülüyor> Ama bandallik yani hiçbir ifade güldüğünü imkan tanımayan bir yerde hangisinden geliyordu? insan tartışabilir doğrusu. Yani ben şimdi birazdan kayıt yaptırmayı ediyorum. Ondan sonraki genel durumu e, göreceğiz ama o, ayakta Paris'te de <gülüyor> Alo. Alo. E, bağlantı kesildi galiba. E, Ömer Bey de e, kayıt yaptırmak için zirvenin bulunduğu e, yapılacağı yere doğru binaya doğru gidiyor. E, önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki programlarda aynı şekilde devam edeceğiz. Alo. Birazdan. Evet sesiniz geliyor hocam. Ahlak. Geliyor evet. Geliyor ama ben yanlış yerde indim şimdi. <gülüyor> o zaman biz sizi daha fazla tutmayalım. Önümüzdeki günlerde bol bol konuşacağız zaten. Tamam, okey. Tamamdır, kolay gelsin. Hadi eyvallah, görüşürüz.